bir soru bir cevap şey mı istiyorsun? Yani bir kazasının olmadığını dair yoksa e, bir şeyler duydun kafamda bir şüpheler mi var? Yönülsün. sırat kebüsü de diyenler, dilemede gelmiş. Sırat çok güzel bir haber, nasihidir Şimdi kardeş, Allah razı olsun, selam tebrikleri ve namazı kazaya bırakıp kendi sırat kazanmanızı kıldığınızı değil mi var? ama sonunda ki hükmünü bilmediği için Allah azze ve ey Resul savaş anında bile namazı terk etme ordunun ikiye var bir kısmı namazı kıldırırken bir kısmı seferiyle hazır beklesinler hasta ve yararlı silahlarını yapmadı. onlara bir mahsur yoktur sen onlara bir kıldırdığında onlar geri geri gitse öbürleri sen onlara bir ekaplar Bu diyor. Neyse ben bu nedir? Demek ki savaş anında bile namazın terkini yok. Ama daha önceleri bu hükümler 3 savaş halinde 4 yazı, 3 kılamaması daha sonra gece uldurma mayasını yaparsak ödümüne bir bir başı başına kaza etmesi var. Anlatabildim mi? He. İstediğe maniden kılıkıp İstediğe çıkarak kılıklar bir tanesidir. Aynen İman Terizmi çıkarak İman'da gibi bulunan namazın terkilerden biraz kötüsünden daha bir tane namazdık diyor. Müslümanı yemen da alındığımızda eğer yanlış var ki namazı terk ettiler, müştük oldular diyor. Kim namazı terk ederse kafirdir. İsterden nasib yoktur. Firavun'un Hâmen'le Kâr'un Haşt'edir 14-15 Babta Memaz'ın Tavah'ın Tavah'ın Kâr'ın Kükrâ'ya Geldiği Sabit Hünnü Memaz'a Bildirme Ama Onlar Ayet-i Eğer Tavah'ın Memaz'ı Kılar Zekat'ı da Verirse Sıram'a Dışverişlerimiz bu namazın terkini çok ki terkini nasıl tamamlasın ve bir vakit namazı daha da terk edelim dünyadaki bütün namaz mukitler artık düşündüğünüz siz değilsiniz değil mi bu bu konuda çok geniş disiplinler var hatta şu topik işte nokta bizde namazla alakalı bölüme giriyorsanız Orada hem kılınışı, hem tevki, hem mekti, hem ayeti bilirleri orada görebilirsiniz inşallah. Selamun Aleyküm. topiklerimiz müslüman noktabiz bak üstte ilk adres o ikinci adresi de koyduğumu hatırlıyor da müslüman noktabizde çok daha teferlik var İstanbul'su yeni düzenli yeni yeni bir yapımında var eski İstanbul'su olsaydı orada da çok net vardı ama müslüman noktabize girerseniz ben de bakayım namazdan alakalı. Bu tamamen size pasta diyebilirim. Bir bakayım inşallah. Hatta size bir adres veriyorum. Biz yerde gördüm. Sırat köprüsünü fiske etmişler. Bu bayrağı alışverişe gitti. Bakmak isterim arkadaşlar. Adresi pastel. Telefonu bir yere böyle koymuş. Adres, adres çubuğunu koyarsınız, yapıştırırsanız bakarsınız en azından. bakayım ee, Bayağı bir zaman alakalı bayağı, bayağı bir mesele var. Hani miş? Seni fil. Ben yani. inşallah seni Bu adrese girerseniz burada namaz, namazı terk etmenin hükmü, namazdaki hatalarla alakalı evet. inşallah bir inceleyin. Eğer sormak istediğiniz bir şey varsa daha sonra sorarsınız inşallah. Şu daha önceki vermiş olduğum adrese baktınız mı? Sırat Köprüsü ile alakalı. Çok ilginç bir tasvir. Yelin boş olduğunda sana özel isteyen var mı? Birisi yapmış ben de koydum. Hayretin güzel düşünmüş. Hayretin güzel düşünmüş yani. <gülüyor> İyiyimiz. Sesi de öyle. Ee, bu biz zamanlar işte bilim adamları yerin dibini delerken bilmiyor kaç kilometreden. Ee, ...ses duymuş falan diye yayınladılar... <gülüyor> ...damıştığımın adı <onları> kandırdılar da ya... ...satır <gülüyor> ...sesi de onu alıyormuşlar... <gülüyor> ...çok ilminç... <bilmemiş>. ...hanımla bunu alıyormuşlar yani... ...hadi misafir... ...habistir müsaade istiyorum... ...bu tür... ...tesvirler caiz mi? isimden aleyküm selam güzel soru diyeyim, öyle bırakayım inşallah onu yapmam lazım sabah erken kalkacağım inşallah ben gideyim inşallah bu ses size yeter Hasan Hasan'dır ben de Ebu Allah ağa var burada Ebu mücahid. İnşallah inşallah o etsin ama sorun güzel o kadar kadarla yetineyim inşallah Allah emirlerinizi zayi etmesin Rabbim hayatlarımızı kaydırmesin Allah razı olacağı emirler işlemeyi hepimize nasip etsin hepimize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Selamlar efendim rahmetullah ve Arkadaşlar ses geliyor mu? <Gülüyor> hocam söyledi bıraktı gitti ama vakitte epey bir oldu. Ee, az önce bu namazla ilgili kazasıyla hocam görüş konuşmuştu sizlerle. Benim burada ilave etmek istediğim bir şey var. Yani namazın küfür olduğuna, yani haski olarak bırakmanın ya da ne derseniz yani bir vakit bir olsa bile bile namazı terk etmenin küfür olduğuna dair. Bunun Kur'an'da ve sünnette gelirleri mevcut. Nedir? En basından, ilk başa kerimden bir alana. Allah Subhanahu ve Teala bize Adem Aleyhisselam ile İblis'in kıssasını anlatırken orada ne diyor? Ve biz Adem'e bütün melekler cemaatine emrederek Adem'e secde edin. Dedik bütün melekler ona secde ettiler. İlla İblis diyor. İblis etmedi. Daha sonra şimdi bunu açıklamalarını ve tefsirlerine haberden ben size naklediyorum bunları. Diyor ki seni Adem'e secde etmekten alıkoyan nedir? Buyurduğu zaman Allah Subhanahu ve Teala iblis diyor ki Ya Rabbi bunu topraktan yarattı Ben ise ateştenim. Toprağın Üstündedir. Dolayısıyla ben ondan hayırlıyım. Ben ona secde etmem dedi. o kafirlerden oldu diyor. Şimdi burada Allah ve doğrudan orada bulunan bütün canlıları Adem'e secde etmeden emrediyor. Diğerleri secde ediyor ancak iblis etmiyor. Nedir bu? Emre itaatsizlik. Çünkü bir insana secde etmek ortak tarafından emir olunuyor ve kesin bir emir, yapılması gerekiyor her ne olursa olsun. Çünkü hepimizin sahip olan yaratıcımız orada bir emir vermiş ve yapılmıyor. Burada bir emre itaatsizlik var. Daha sonrasında İblis'in Adem'a restiram vermemizde kandırması var ve yasak olan yasak olan meyveyi onların yemeye teşvik etmesi. Ve bunu da yalan söyleyerek yapması var. Nedir? Diyor ki Vallahi Rabbiniz size sonsuz hayata kavuşmasın diyerekten sizi bundan yasakladı. E bu şekilde kandırıyor. Yani yasak meyveyi yedikleri zaman ayıp yerleri kendilerine görülüyor. Bu durumda Allah subhanehu ve teala Adem aleyhisselam'a ve Havva annemize kafirlerden oldular demiyor. Belli bir zamana kadar inin yeryüzüne diyor. Ve cezalandırıyor. Peki şimdi buradaki ana konu nedir? Şeytan da emre ithasilik etti. Şeytan da emre ithasilik etti. Adem Aleyhisselam ve Havva annemizle Emre itaat etti. Aralarındaki fark nedir? Buradaki fark şeytanın ilim sahibi olması ve Allah'ın emirlerine itaatsizliğin emir olduğunu çok iyi bilmesi. Adem Aleyhisselam'ın ise Havva annemizle beraber Allah adına yalan yere yemin edilebileceğini bilmemesi. Ve bundan cahil olması. Bu yüzden de Allah Subhanahu ve ta'ala, Adem'e ve Havva'a'nın kafirlerden oldular demiyor. Aynı namaz gibi. Müslim'in rivayetine bakacak olursanız, Salah bablarında namazın, terkinin küfür olduğuna, aleyküm ve rahmetullah, küfür olduğuna dair ki getirdiği delillerden birisi, az önce söylemiş oldum, şeytanın senin imtina etmesi. Yani öbür taraftan, ne diyoruz, i̇şte sünnette var olan delilleri, hiç duydunuz mu ki, şunca yıllık ömrünüzde, ben 44 yaşındayım. Hiçbir zaman için duymadım. Ne bir sahabenin ne de tabi imamların ne de bir tabiinden ümmetin hayırlısı olan bir üç nesilden insanların namazı terk ettiğine dair şey duymadım. Yok yani böyle bir şey. Terk etmiyorlar ki o döneme kadar bu konuda herhangi bir olmamış. Eğer bunun tercih olmuş olsaydı bu konuda muhakkak bir takım yaptırımlar olacaktı. Böyle bir şey de görmüyoruz. Ne zaman başlıyor namazın, tercinin e, cezalandırılması, küfür olması veya tartışmaya açık bir hale gelmesi. Ancak Tebe-i döneminden sonraki dönemlerde bu tartışılmaya başlıyor. Tabi ilk tartışma dönemleri eee hadis tarihlerine falan bakacak olursanız ilk tartışma dönemlerinin genel olarak bütün fitnelerin çıkmış olduğu yer biliyorsunuz Irak, köpe civarı buralarda ilk önce çıktığını görürsünüz o kadar çok hadis o kadar çok sapıklar dini bozmaya uğraşan dinin aslını değiştirmeye çalışan sapıklar mevcut i̇şte burada da toplanmış yani Allah o dönemdeki insanlara yaptıkları hizmetlerden dolayı mürevsizdir diyoruz. Burada tabii gene iş dönüyor, dolaşıyor. Ebu Hanife, Rhammullah'a geliyor. Onun dönemi o kadar çetrefilli, karışık bir dönem ki binlerce hadis uydurucusu. Maalesef Küf ve Bağdat civarını kendine mekan tutmuş. Öyle hadisler uyduruyorlar. Senetleri o kadar sağlam bir şekilde yapılıyor ki ancak kendisi itiraf etmeyince bu ortaya çıkmıyor. Böyle bir durum. Tabi namazda bununla ilgili olarak bu dönemde bir takım açıklar bulmuş olabileceğini ben aczane düşünüyorum. Sümletle baktığımız zaman namazın kazası işte hocamız az önce söyledi. Malum bir savaşta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin namazları kılamaması ve kendiyle beraber bazı sahabelerin de kılamaması. Daha hepsini bir arada sırayla kaza etmesi var. Arkasından Salatul Havf ayetinin inmesi var. Bunları aldığımız zaman arkasından eğer haf namazı yani korku namazı dediğimiz işte bu savaş sırasında kılınan namazla ilgili ayet verilirse, o zaman, şunu diyebiliriz, namazın kazası vardır, diyebiliriz. Ama, hemen arkasından, bu ayetler geldiği için, ve nasıl kullanılacağı da tarif edildiği için, bu namazın kazasını neseliyor. Şimdi, artık ne diyeyim yani, namazı terk edenler hakkında, acı ama gerçek demekten başka yapacak hiçbir şey yok. Hangi durumlarda kaza olunabileceği zaten e, sünnette bize gösteriliyor. Nedir? İşte mevakıtı salah bablarında gelen e, hadisler var. Evet. Şimdi oraya geliyorum zaten. Mevakıtı salah da geliyor Unutmak Kişi unutursa onu hatırladığı zaman hemen o namazı kılsın diyor. Bunun kefancak budur diyor. Unutmak, uyumak, bayılmak. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'in irtihalinden önce, zamanlarda biliyorsunuz, sürekli olarak bayılıyordu. Hayber'de kendisine yedirilen etiklerin zehrinden dolayı sürekli olarak bayılması vardı. Hatta yedi kuyunun suyuyla Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz'i yıkamışlar. Kalkmış namazını sonra tekrar bayılmış. Tabi e, bu da aynı şekilde. Yani buna e, tabi ben bazen e, Ebu Emre hocamıza bunları soruyordum da e, bilinç yetimi olarak yani e, düşünülebilir ama hocam e, bu konuda bayılmak diye özellikle ısrar eder yani uyumak, bayılmak, unutmak bu üçünden kalkmıştır bu durumlarda namazın kazası mümkün onda da elimizde olmadığı için kılamıyoruz ne bile kılmadığınız zaman maalesef Allah'a isyan olmuş oluyor ki Allah Subhanahu ve ta, hepimizi bundan muhafaza buyursun diyorum ilk oldu. Hayırlısı inşallah. Ben şu anda senelik izne çıktım işte bugün. <gülüyor> Sabahtan beri de internetle uğraştık. En sonunda modemde bir hatamız varmış. Daha önce söylediğim gibi biraz geç bağlandım. Hocamın sohbetini de kaçırdım. Uzun süredir de kendisini göremiyorum. İnşallah bir ziyaretine de gelir. Allah hepinizden razı olsun. Bu saatte bize katlandınız. Selamünaleyküm ve rahmetullah. Bütçenin klasmanı kardeş mikrofonu alırsan iyi olur inşallah. Bizim bilgisayar maalesef mikrofonu çok sevdi. <gülüyor> Bir türlü veremiyoruz mikrofonu. Alırken alaca ama. Olan da bilgisayarda niye anlar ama niye böyle oldu? tutuyoruz ama oraya alırken aynı şekilde aldık. Bir kere tıklattığımız zaman geri vermesi gerekiyordu ama bilgisayar heh, gitti herhalde. Selamun Aleyküm ve Rahmatullahi ve Berekatuhu. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a masudur. Ona hamd eder, ondan yardım ve marifet dileriz. Nefislerimizin şerrinden, amellerimizin kötülüğünden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirdiyse onu saptıracak, kimi de saptırdıysa onu hidayete erdirecek yoktur. Sadece ederim ki o tektir ve ortağı yoktur. Ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve resulüdür. Ey imalenler! Allah'tan sakınılması gerektiği şekilde sakının ve Müslümanlar olarak can verin. Aleyhisselam. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da işini yaratan ve her ikisinden de kadınlar ve erkekler üreti yani Rabbinizden sakın kullanarak birbirinizden dilekte bulundunuz Allah'tan ve akrabalık haklarına rüya de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinde bir gözetleyicidir. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Her kim Allah'a ve itaat ederse kopması mümkün olmayan bir kulfa tutunmuştur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli muhabbeti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem değil mi? Bundan sonra... İşlerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır canım kardeşlerim. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bidat, her bidatla sapıklık, her sapıklığa piştidir. Yerizinde bütün insanlık şunu iyice bilir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yazılan yazılar kadar yazılan kitaplar kadar yahut da tanınan bir şahıs yerizinde yoktur. En çok onun hakkında kitap yazılmıştır en çok onun hakkında kalem oynatılmıştır. Yine de herkese bir İslam dini o günden bugüne arı, duru, berrak bir şekilde bizlere kadar ulaşmıştır. Ondan sonra duru, berrak bir şey ben yeryüzünde şansım adına görmedim. Ama bazılarınınca belki vakıf olabilir. Asır saadetteki çıktığı nokta ile Bugün insanların yaşadığı nokta arasındaki uçurum kadar da bir uçurum görmedim. Bunu da itiraf ediyorum. Belki bu sözlerim insanlar tarafından abes karşılanacak ama... ...maalesef günümüzdeki insanlar asr ı saadetteki İslam'la... ...bugünkü yaşayan insanların arasındaki İslam arasında uçurumlar var. Her şeyden önce diyeceksiniz ki ya tahrif mi oldu? Hayır. Hayır. Ne oldu da böyle düşünüyorsun? İşte hiçbir şey olmadı. O yüzden öyle düşünüyorum. Hiçbir şey olmadı. İnsanlar sadece ve sadece Allah'a iman ettik dediler. Ondan sonra kendilerine kim ne verdiyse hap olarak onu yuttular. Kim ne verdiyse onu kabul ettiler. Kim ne yutturmaya çalıştıysa görülecek yediler. Ama ne zaman ki insanlar dinlerini araştıran Hayret çeşi insanlar, Allah'ın kitabından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden konuşmaya, konuşmaya çalışacaksınız, oradan delillendireceksiniz dediğinde bu insanlar ilk yaptıkları şeyi, senin doğru söyledin nereden bilelim dediler ve reddettiler. Yani ilk şüphelendikleri kendilerine hakkı getirmeye çalışan insanların söylemiş olduklarından şüphelendiler. Kendilerinin yaşamış olduğu hayatı asla bulamadılar o arı, duru, berâ, kıyamete kadar korunacak olan bu dinin üzerine maalesef insanlar zihinlerini, beyinlerini, akıllarını, şuurlarını, şuurlarını da yoğunlaştırmadılar. Bunun neticesinde de ortaya kir, tuhaf İslam anlayışı çıktı. Acayip bir şey çıktı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında mücadele ettiği her şeyi bugünkü insanlar hayatlarında yapıyorlar. Hakla batıl birbirine karıştırdı. Çortu kaba ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hak ve batılı karıştırmayın. Dediği halde karıştırdılar. Rabbimiz Allah'ın meksitlerinde Rabbinizden ilah edinmeyin dediği halde oralarda bir takım bidatlar ve hurafeler işlemeye başladılar. Allah Azze ve Celle gerçekten bizlere acısını merhamet etsin. Bizim can siperhane ihtiyacımız var. Ortaya yüreğini, ortaya vaktini, ortaya aklını, ortaya şuurunu koyabilecek zihniyetteki genç kardeşlere ihtiyacımız var. Bu ümmetin selah olabilmesi için Bizlerin salah bulması gerekir. Bizlerin düzelmesi gerekir. O yüzden diyorum ki Allah sabırlı olalım, bilgili olalım, şuurlu olalım, bilinçli olalım. Birbirimizi sevmeye gayret edelim. Birbirimizi iyi tanıyalım. Tanışalım. Yaptığımız amelleri Allah Azze ve Celle'nin kitabımızla Zaten elimizden geldiğince ispatlamaya çalışıyoruz. Buna herkesin gayret keş olduğunda biliyorum. Ama maalesef ki yetmiyor. Bazen kırgınlıklar olabiliyor. Bizi üzüyor. Bunların inşallah rahman olmamasını biliyoruz. İstiyoruz ki kardeşhane bir şekilde, can süperhane bir şekilde Rabbimizin dininin en güzel şekilde yardımcıları olalım. Rabbimizin bize, benim yardımcılarım nerede? Dediği zaman buradayız Rabbim diyebilelim. Rabbim benim için birbirini sevenler nerede dediği zaman biz buradayız Rabbimiz diyebilelim. Allah için sevelim, Allah için bu edelim. Biliyorsunuz bu sünneti korumada birçok kitaplar yayınlandı. Yani en aklıma gelenlerinden İmam Süyütü'nden Dutun'da Efendime söyleyeyim son Allah rahmet etsin Şeyh Nasır Elbani'ye kadar birçok kişi bu konuda mücadeleler verdiler ama günümüzde maalesef tabi bu ikiyle üçte de sınırlı değil yeni yeni insanlara yeni yeni aleyhisselam aleyhisselam kardeşim hayırlı gidiler yeni yeni kardeşlere ihtiyacımız var bil doğruluğu ve her şeyin farkında olan kardeşlerimize ihtiyacımız var yapmamız gerekenler çok basit Gençlerimizi, çocuklarımızı bu uğurda yetiştirmemiz gerekiyor. Bu konuda mücadele etmemiz gerekiyor. Bilmiyorum, belki de içiniz en yaşlı benimdir. Ben 44,5 yaşındayım. Allah Azze ve Celle, Rahman genç nesillerin, genç dinamiklerin bu işi, bu bayrağı, bu sancağı tüm yürekleriyle, tüm bilekleriyle kavramalarını nasip eder. Onları da inşallah bizler, abileri olarak destekleriz. Bu uğra mücadelemizi veririz. Kırmadan, dökmeden inşallahu Rahman yardımcı oluruz. Allah Azze ve Celle gümlemizin yar ve yardımcısı olsun. Ver acısı, bizlere merhamet etsin. Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah Azze ve Celle bizlere yardım etmezse, gerçekten de durumumuz var arkadaşlar. Benim diyeceğim bu kardeşlerim. Allah için araştıralım, konuşalım. Yine söylediğim bir başta bu din kadar, İslam dini kadar berrak, net